Şimdi e, modern dünyada mutluluğun formülü nedir diye hiç düşündün mü? Hani o sürekli aradığımız şey. Aynen o. Belki sosyal medyada gördüğün o harika tatil, yeni çıkan bir telefon ya da ne bileyim dolabına ekleyeceğin o popüler kıyafet. Sanki mutluluk bir tık uzağımızda gibi değil mi? Sürekli satın alınabilir bir şey gibi sunuluyor. İşte tam olarak bu. Bugün bize sağladığın kaynakları kullanarak... Tam da bu konuyu, yani hayatımızın her köşesine sinmiş olan bu modern haz kültürünü masaya yatıralım istiyoruz. Elimizdeki seçkide oldukça zengin, konuyu e, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla ele alan akademik makaleler var, hı hı. Yeşilay gibi kurumların hazırladığı saha raporları ve hatta bu dönüşümün Türkiye'deki son 250 yıllık köklerine inen tarihsel analizler bile var. Hepsi aynı sorunun etrafında dönüyor. Aynen öyle. Amacımız da bu sürekli haz arayışının ne anlama geldiğini, cüzdanımızı zihnimizi, hatta bedenimizi nasıl etkilediğini ve toplumsal değerlerimizi nasıl sessizce yeniden şekillendirdiğini anlamak. Buradaki temel paradoks şu aslında, haz peşinde koşmak bizi gerçekten daha tatmin olmuş bireyler mi yapıyor yoksa farkında olmadan, ...sonu gelmeyen bir tatminsizlik döngüsüne mi sokuyor? İşte bu sorunun cevabı modern yaşamın şifrelerini de içinde barındırıyor bence. O zaman en temelden başlayalım. Hedonizm ya da hazcılık dediğimizde... ...felsefi olarak bireyin hayattaki temel amacının... ...zevk ve mutluluk olması anlaşılıyor. İlk bakışta kötü bir şey yok gibi duruyor aslında. Evet ama kaynaklar günümüzde bu kavramın bambaşka bir şeye evrildiğini söylüyor. Artık haz, tüketimle iç içe geçmiş, hatta tüketimle meşrulaştırılan bir yaşam amacı haline gelmiş. Kesinlikle. işin en ilginç kısmı da burası. Tüketim artık sadece karnımızı doyurmak ya da barınmak gibi temel bir ekonomik eylem değil. Değil tabii. Kaynaklarda da altı çizildiği gibi... Tüketim, toplumsal statüyü gösterme, bir gruba ait olma ve kimlik sunumu için kullanılan bir araca dönüşmüş durumda. Yani ne giydiğin, hangi telefonu kullandığın, nerede kahve içtiğin. Senin kim olduğunu anlatan birer mesaja dönüşüyor. Yani tüketiyorum öyleyse varım gibi bir durum. Bu Weble'nin gösterişi tüketim dediği şeye mi denk geliyor? Evet, tam olarak ona. Ama bir dakika, bu biraz elitsiz bir bakış açısı değil mi? Yani insanlar bir şeyi sadece başkalarına gösteriş yapmak için mi alıyor? Belki de sadece kaliteli ve güzel olanı takdir ediyorlardır. Kaynaklar bu ayrımı nasıl yapıyor? Çok iyi bir nokta. Weblen'in teorisi motivasyonun sadece gösteriş olduğunu söylemiyor tabii ki. Hı hı. Ancak modern pazarlama stratejilerinin tam olarak bu damarı hedef aldığını gösteriyor. Reklamlar bize bir ürün satmaktan çok o ürünle birlikte gelecek haz beklentisini. Bir yaşam tarzını, bir statü satıyor. Aynen öyle. O arabayı alırsan daha özgür, o parfümü sıkarsan daha çekici, o telefonu kullanırsan daha yenilikçi olacaksın. Bu vaadler üzerinden işliyor sistem. Anladım. Yani niyetimiz safça kaliteyi aramak olsa bile sistem bizi sürekli bir statü yarışının içine çekiyor. Peki bu yarışın birey olarak bize faturası ne oluyor? Cüzdanımızdan başlayalım istersen. En somut etki orada sanırım. En net ve acımasız fatura orada çıkıyor, evet. Sürekli daha fazlasını isteme kültürü, insanları ihtiyaçlarının çok ötesinde tüketime ve dolayısıyla borçlanmaya itiyor. Yeşilay'ın raporundaki bir ifade durumu çok güzel özetliyor. Kişiler gereksiz ve ölçüsüz tüketimle anlık bir haz yakalamaya çalışıyor. Ama her yeni alım bir sonrakinin beklentisini doğurduğu için bu durum en sonunda bir mutsuzluk ve yetersizlik hissine yol açıyor. Kesinlikle. Yani o anlık sepeti ekle mutluluğu, ay sonunda kredi kartı ekstrasını görünce yerini büyük bir strese bırakıyor. Tabii. Bu durum özellikle gençlerde ya da geliri kısıtlı olanlarda daha büyük bir baskı yaratıyor olmalı. Arkadaş çevresinde dışlanmamak için gücünün yetmeyeceği şeyleri almaya çalışmak gibi. Aynen öyle. Bu bireysel finansal istikrar için ciddi bir tehdit. Toplumsal baskıyla lüks ürünler için borca girmek uzun vadede sadece ekonomik değil... Psikolojik bir güvensizlik de yaratıyor. Ve bu da bizi işin psikolojik boyutuna getiriyor. Oradaki etkiler belki de çok daha derin ve sinsi. Kesinlikle. Bu hedonist yaşam tarzı anlık tatmin zirveleri yaratsa da uzun vadede içsel bir boşluk hissine neden oluyor. Sürekli bir sonraki dozu aramak gibi mi? O yeni ayakkabıyı alana kadar onu düşünüyorsun, aldıktan sonraki gün heyecanı sönüyor ve gözün başka bir şeye takılıyor. Tam olarak bu. Kaynaklardaki klinik görüşe göre, hazcı tüketici giderek sabırsız ve anında tatmin olmayı bekleyen bir yapıya bürünüyor. Beklemeye, ertelemeye tahammülü azalıyor. Bu da kronik bir huzursuzluk, kaygı ve hatta bağımlılık riskini beraberinde getiriyor o zaman. Getiriyor. Hatta işin bir de nörobilimsel boyutu var. İşte burası çok ilgimi çekiyor. Beynimizde neler oluyor bu sırada? Bu sadece bir alışkanlık mı yoksa beynimizin kimyasını mı değiştiriyoruz? Tam olarak kimyasını değiştiriyoruz. Sürekli olarak alışveriş, sosyal medya beğenileri veya şekerli yiyecekler gibi yüksek dopamin tetikleyen hazlara maruz kalmak, beynin ödül mekanizmasını adeta uyuşturuyor. Uyuşturuyor mu? Evet. Beyin bu yüksek seviyeye alışıyor ve zamanla aynı hazı alabilmek için daha güçlü bir uyarana ihtiyaç duymaya başlıyor. Bu şuna benziyor sanki. İlk yediğin o harika çikolatalı pasta müthiştir. <gülüyor> Ama her gün yersen ne olur? 10. günde artık sıradanlaşır hatta belki mideni bulandırır. Tüketimde de beynimiz için aynı mekanizma mı işliyor? Harika bir benzetme. Tam olarak bu oluyor. Fizyolojik olarak da benzer bir tolerans gelişiyor. Beynin ödül sistemleri yani dopamin ve opioid yolları sürekli uyarıldığında biyokimyasal denge bozuluyor. Yani başta keyif veren bir alışveriş eylemi zamanla bir bağımlılığa, bir mecburiyete dönüşebiliyor. Aynen kaynaklarda da belirtildiği gibi tüketerek mutlu olma çabası, beyinde geçici bir rahatlama yaratsa da hemen ardından hayal kırıklığı ve yoksunluk sendromu gibi hem zihinsel hem de bedensel strese yol açabiliyor. Bu da stres, uyku bozuklukları, ...hatta obezite gibi fiziksel sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Tabii ki. Beynimizin bu şekilde uyuşması fikri gerçekten korkutucu. Bu sadece bireysel bir sorun olamaz. Bu kadar çok birey aynı döngüye girdiğinde... ...tüm toplumun dokusu, değerleri de değişime uğramaz mı? Kesinlikle. İşte burada resmin geneline bakmamız gerekiyor. Bu durum bireysel bir zafiyet değil toplumsal bir dönüşümün sonucu ve aynı zamanda motoru. <gülüyor> Sosyolog Zygmunt Bauman'ın ifadesiyle, akışkan modern dünyada haz ve gösteriş tutunulacak sağlam dallar haline gelmiş. Bu akışkan modern dünya tabirini biraz açalım mı? Bauman burada her şeyin ne kadar geçici ve belirsiz olduğunu mu kastediyor? Yani işimiz, ilişkilerimiz, yaşadığımız yer... Tam olarak bunu kastediyor. Hiçbir şeyin garantisi yokken, İnsanlar kimliklerini satın aldıkları şeylerle sağlamlaştırmaya çalışıyor. Eskiden kimliğimizi belirleyen daha sağlam yapılar vardı. Aile, cemaat, meslek. Şimdi onlar akışkan hale geldi. Evet. Ve birey kimliğini tüketim tercihleriyle inşa ediyor. Makroekonomik düzeyde ise bu kültür tüketimi ekonomik büyümenin lokomotifi haline getiriyor. Yani sistemin devamlılığı bizim sürekli bir şeyler arzulayıp satın almamıza bağlı. Peki Türkiye özelinde bu süreç nasıl işlemiş? Kaynaklar bu dönüşümün tarihsel izlerini de sürmüş, bu hep böyle miydi yoksa belli kırılma anları var mı? Kaynaklar bu sürecin hiç de yeni olmadığını, köklerinin 19. yüzyıldaki batılılaşma hamlelerine kadar uzandığını gösteriyor. O dönemde ithal mallar, Avrupa modası ve yeni yaşam biçimleri önce saray ve çevresindeki kentli elitler arasında yayılıyor. Yani ilk gösterişçi tüketim dalgası diyebiliriz. Diyebiliriz. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok tasarruf ve yerli malı teşvik edilse de asıl büyük kırılma 1980'lerde yaşanıyor. 80'ler mi? Bu inanılmaz bir tespit. Yani Turgut Özal dönemiyle birlikte sadece ekonominin değil bizim mutluluk anlayışımızın da kapıları dışarıya açıldı diyebilir miyiz kaynaklara göre? Kesinlikle. Kaynaklar net bir şekilde 1980'ler Türkiye'de tüketim kültürü için bir dönüm noktasıdır diyor. Serbest piyasa politikalarıyla Türkiye ekonomisi dışı açılıyor, ithalat kolaylaşıyor ve yepyeni bir tüketim kültürü doğuyor. Kredi kartlarının yaygınlaşması, büyük şehirlerde açılan AVM'ler ve küresel markaların vitrinleri süslemesi tam da bu dönemin ürünleri. Bu, mutluluğun ve başarının artık somut olarak satın alınabilir şeyler üzerinden tanımlandığı yeni bir çağın başlangıcıydı. Anlıyorum. Peki bu yeni çağda, bu sistemde kimler kazanıyor, kimler kaybediyor? Bize sürekli mutluluğu satın al diyen bu düzenin bir faturası olmalı. Bu faturayı kim ödüyor? Bu meselenin en can alıcı sorularından biri. Kazananlar oldukça net. Bu tüketim araçlarını üreten ve pazarlayan büyük sermaye grupları, çok uluslu markalar, onlara hizmet eden devasa reklam ve medya endüstrisi, finans sektörünü yöneten bankalar, onlar bizim bu bitmek bilmeyen haz arayışımızı sürekli körükleyerek kar elde ediyorlar. Sistem bu beklenti üzerine kurulu. Peki ya kaybedenler ya da kaynakların ifadesiyle mağdurlar kimler? Kaybedenler ise çok daha geniş bir kitle. En başta gelir düzeyi düşük kesimler geliyor. Reklamların ve sosyal medyanın yarattığı o pırıltılı dünyaya özenip bu tüketim döngüsüne girmeye çalıştıklarında... Sonuç genellikle başa çıkamayacakları borç tuzakları oluyor. Ve psikososyal sıkıntılar. Aynen. Ama mağduriyet bununla sınırlı değil. Toplumsal düzeyde en büyük kurbanlardan biri de çevre. Bu al-kullan-at kültürü doğal kaynakların hızla tükenmesine ve devasa bir atık sorununa yol açıyor. Bir de tabi soyut ama belki de en önemli kayıp var. Değerlerimiz. Bağımından bir alıntı vardı kaynaklarda çok sarsıcıydı. Evet o alıntı durumu özetliyor. Kapitalizmin girdabında has peşinde koşan insanlara dönüştük. Tam mutluluk duygusunu yaşamadan sürekli huzursuzluk halinde bir yaşantı sürmeye mahkum bırakıldık. Bu hepimizin paylaştığı dolaylı bir mağduriyet biçimi aslında. Sürekli bir şeylerin eksikliğini hissetme hali. Kesinlikle. Bu da bizi doğrudan değerler sistemimizdeki aşınmaya getiriyor. Yani o eski geleneksel değerler dediğimiz aile bağları, dayanışma, kanaatkarlık gibi kavramlar yerini bireysel haz ve anlık tatmine mi bırakıyor? Kaynaklar tam olarak bu eksen kaymasına işaret ediyor. Bir makalede net bir ifade var. Hedonist değerler pürutan değerlerin yerini almıştır. Yani kendini disipline eden, çalışmayı erdem sayan değerlerin bu da toplumda bireyciliğin artmasına ve komşuluk, dayanışma gibi toplumsal bağların zayıflamasına neden oluyor. Evet, herkes kendi bireysel mutluluk projesinin peşinde koşarken ortak iyi ve toplumsal sorumluluk hissi ikinci plana atılıyor. Tarihsel olarak baktığımızda bu çok büyük bir kopuş aslında. Mesela Osmanlı Türk kültüründe mutluluk nasıl tanımlanıyordu? O gelenekten bugüne ne değişti? Kaynaklar bu karşılaştırmayı da yapıyor. Mesela Osmanlı-Türk tasavvuf geleneğinde veya klasik şiirde, mutluluk anlık bedensel hazlarda değil, uzun vadeli ruhsal huzurda aranıyor. Kalpteki huzurda, manevi bir tatminde, erdemli bir yaşamda olduğu vurgulanıyor. Günümüzde ise bu derinlikli ruhsal manevi haz arayışı yerini büyük ölçüde alışverişin, gösterişin, sosyal medyada beğeni almanın getirdiği geçici ve anlık tatminlere bırakmış durumda. Hatta kaynaklardan birinde çok sert bir uyarı vardı. İnsanlığın haz peşinde koşan hayvan sürüleri haline dönüşmesi gibi bir ifade geçiyordu. Bu biraz abartılı bir yorum gibi gelse de insanın içini ürpertiyordu. <gülüyor> Ama anlatmak istediği şey şu... Eğer bedensel ve maddi hazların ötesinde etik, ahlaki ve ruhani bir anlam temeli inşa edemezsek, bizi diğer canlılardan ayıran o derinlikli insan olma vasfını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Aynen. Yani hayatın anlamını sadece anlık zevklerde aramak uzun vadede bir anlamsızlık krizine yol açabilir. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, Bugün modern has kültürünün ne olduğunu, tüketimle nasıl iç içe geçtiğini tanımlayarak başladık. Sonrasında bu kültürün cüzdanımızı, zihnimizi ve bedenimizi nasıl yorduğunu, hatta biyokimyamızı nasıl değiştirdiğini gördük. Oradan da daha geniş bir perspektife geçtik. Bu dönüşümün Türkiye'deki tarihsel köklerine, 80'lerdeki büyük kırılmaya baktık. Ve son olarak bu sistemin kimleri zengin ederken kimleri ve neleri, çevreyi, değerlerimizi mağdur ettiğini inceledik. Özetle, mutluluk anlayışımızın içsel huzurdan ve manevi tatminden dışsal tüketime ve gösterişe doğru kayması son birkaç on yılın en önemli toplumsal değişimlerinden biri. Kesinlikle. Dijital çağ ve sosyal medya ise bu durumu daha da hızlandırarak gösterişçi tüketimi adeta bir performans sanatına dönüştürdü. Artık sadece tüketmiyoruz, tükettiğimizi sergiliyoruz. Bize sağladığın bu kaynaklar haz arayışının ironik bir şekilde bizi nasıl daha doyumsuz ve mutsuz edebileceğini çok net ortaya koyuyor. Bu da beni şu temel soruya geri getiriyor. Modern dünyada hem bireysel tatmini yakalayıp hem de bu tüketim tuzağına düşmeden yaşamanın bir yolu olabilir mi? Belki de gerçek ve kalıcı hazzın tanımanı, reklamların ya da sosyal medyanın bize sunduğu değil, her birimizin kendisi için yeniden yapması gerekiyordur. Bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.